Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve ba'd Zekat kelime anlamı itibariyle Zekat zera'u artma anlamı vardı demiştik Ekin, ektiğiniz şey, ziraat artınca Zekat zera'u diyordu Arap Arttığını ifade ediyordu Veriyordunuz Allah yolunda Cenab-ı Hak ona bereket ihsan ediyordu. Veya temizleme anlamı vardı. ''Huz mine muvalihim sadakaten tudahiruhum'' Günahları temizliyordu, malı temizliyordu. Bu cihetle malın kiriydi. Peygamberlere zekat farz değil. Neden farz değil? Çünkü onların günahı yok. Zekatla hem kendi günahınızı hem mala karışan haramı temizlemiş oluyordunuz. Bu cihetle peygamberler, ne zekat alabilirler ne de zekat onlara farz. Peki Efendimiz zekatta nisapla alakalı dört husustan bahsetmiştik. Demiştik ki mevaşi yani hayvanların zekatını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belirlerken devede, beş devede bir koyun buyurmuşlardı. E, koyunun nisabını 40 olarak belirlemişti en aşağısı. Peki sığırınki de 30'du. Koyun 40 olduğu zaman bir koyun verecektiniz. Sığırlar da eğer sahibi olursa 30 sığırda bir tane tebi veya tebiye verecektiniz. Peki bu mevaşideki nisaptı. Altın ve gümüşte ne kadardı? Altında 20 miskal olacak, gümüşte 200 dirhem olacaktı. Efendim e, tarladan çıkan ürünlerde, meyvelerde ise onda bir verecektiniz. Eğer artı bir külfetiniz yoksa, dördüncüsü ise uruz dediğimiz ticaret malları. Fakat uruzla alakalı ticaret mallarıyla ilgili belli bir nisap yok. Peki ticaret mallarını ne üzerinden kıymetlendireceksiniz? Altın ve gümüş üzerinden. Altın ve gümüş yani 80 gram altın. 20 miskal, eğer 4 gramdan alırsanız bir miskali, 20 çarpı 4, 80 gram yapar. Ticaret malınız da 80 grama ulaşırsa borcunuzu çıkaracaktınız, havacı asliyeyi çıkaracaktınız. Geride 80 gram değerinde bir ticaret malınız varsa, sattığınız yani oradaki raflar, dolaplar vesaire buna dahil değil, bir marketiniz varsa Markette bizzat sattığınız malları hesaplıyorsunuz. Buzdolabını, kasayı, masayı vesaire hesaplamıyorsunuz. Fabrikanız varsa fabrika 1 trilyon değerinde makinalar var orada. Onları hesaplamıyorsunuz. Binayı hesaplamıyorsunuz. Sadece oradaki ürettiğiniz, sattığınız malı hesaplıyorsunuz. Peki efendim ticaret malını da bu altın gümüşe göre belirliyorduk. O halde altın ve gümüşün ayrı bir yeri var i̇bn Abidin'in resailinde Orada bu parayla alakalı bir müstakil bir risalesi var Para orada da yani hem ikiye ayırıyor Ulema da ikiye ayırıyor Bir hilkatta para olan altın ve gümüş var Yani allah Teala bunları insanlar e, Mübadele yaparken, mal alıp mal satarken Bunu esas alıyorlar Altınla alıyorlardı, altınla satıyorlar Veya gümüşle alıp satıyorlardı daha sonra el-avrakun nakti dediğimiz kağıt paralar ortaya çıktı. Fakat kağıt parada da yine asıl nedir? Altın ve gümüştür. Eğer bir yerde bir kesad olursa, oranın parası tedavülden kalkarsa neyi esas alacak insanlar borçlarını öderken? Altını gümüşe esas alacak. İran parası vardı Amerikan işgalinden önce. Sonra işgal oldu. İşte İran parası Bütünüyle değerini kaybetti, hükümsüz oldu o para. Peki insanlar o parayı esas alarak borçlanmışlardı. Borçlarını neye göre ödeyecekler? Altın ve gümüşe göre ödeyecekler. Dolayısıyla altın ve gümüş hilkatta paradır yani madendir ama bunlar esas itibariyle paradırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altın 20 miskal olarak belirledi, gümüş ise 200 dirhem, 200 dirhem kaç e, gram gümüş yapıyor? İşte yaklaşık 600 gram. Peki efendim şimdi okuyalım metinden. Bab-u zekâti zehebi vel fiddâ. Ve tecibû fî madrûbihima ve tibrihima ve hulüyyihima ve âniyetihima. Ne ve ticârate evlem yenvi idâ kâne nisâben. Ne ve ticârate ve tecbu tecbu ayu şeyin tecrübu zekatü zekat farz olur fi madrubihima yani altın ve gümüş hangi durumda olursa olsun ister zinet eşyası olsun ister evinizde bir tabak olsun ister bir vazo olsun ister kadının kolunda bilezik olsun ne olursa olsun yani zinet kullansın işte meta olarak kullansın hangi amaçla olursa olsun eğer altın ve gümüşse ondan zekat veriyoruz. O teci bu fi <Sessizlik> madrubihima. Madrubi ay şeyin? Altın ve gümüş. Madrubi altın ve gümüş. Madrub yani basılmış para olsun böyle sikke halinde. O teci bu fi madrubihima ve tibrihima. Külçe. Külçe altın olsun veya külçe halindeki gümüş olsun ve huluyihi ma zinet eşhas kadında efendim e, bilezik olsun kolye olsun vesaire olsun ve huluyihi ez-zahabi vel-fiddayni şimdi ve tecibu fi madruvi bihi ma ve tibrihi ve huluyihi ve aniye olsun kap gümüş ve altın kaplar olsun Tabii altın kab kullanmak caiz değil ama adamın böyle kabı varsa ondan da zekat verecek. Yani her durumda altın ve gümüşten Müslüman zekat verecek. Ne ticarete evlem yenvi ister ticareti niyet etsin, ister etmesin idakene nisaben. Eğer bunlar nisaba malikse yani altını 80 grama, gümüş 600 grama ulaştıysa ticarete niyet etsin etmesin ister bu bizzat basılmış para olsun ister evinde bir kab olsun bunlardan kişi Müslüman zekatın verecek kadın verecek erkek verecek peki araba aldınız arabanız ticari bir vasıta olarak aldıysanız satmak üzere aldıysanız ne gerekiyor zekat gerekiyor yani bir adam emlakçı e İki tane dairesi var. O daireleri neden aldı? Satmak için aldı. Zekat verecek mi? Verecek. Peki bir adamın beş tane dairesi var. Beş tane. Onları kiraya verdi. O dairelerden zekat verecek mi? Vermeyecek. Neden? Çünkü ticaret malı değil. Yani beş tane daire alıyorsunuz. On tane alıyorsunuz. Fakat bunları ticaret malı olarak niyet etmediniz. Çocuklarınıza kalsın. Oradan Kira alıyorsunuz, kira geliriniz eğer zekata ulaşırsa oradan veriyorsunuz. Yani ticaret malı olunca, ona niyet edince nami oluyor. Yani bir mal iki türlü nami olurdu. Bir hakikaten nami olurdu, bir de hükmen nami. Yani zekat malı nami olmalı, artma özelliğine sahip olacaktı. Peki nasıl hakikaten nami olurdu? ineğiniz var, koyununuz var, doğuruyor. Doğurunca... Gerçek anlamda nami artıyor. 40 taneydi, 80 tane oldu doğrunca. Peki altın, gümüş, biz bunları ne kabul ediyoruz? Yani her ne kadar böyle sayısal olarak bir tane altın, iki tane altın olmuyorsa da piyasa değeri itibariyle nedir o? E, hükmen artma özelliğine sahiptir. Çünkü her durumda, her şartta altın vazoyu götürdüğünüz zaman onun bir piyasada alım gücü vardır. Onu da hükmen nami kabul ediyoruz. Bir mal zekata konu olabilmesi için ya hakikaten artacak, ne gibi? E koyun gibi, sığır gibi veya hükmen artacak. işte altında, gümüşte olduğu gibi. Nami özelliğine sahipse biz onda zekat veriyoruz. Bir adamın 200 dirhem değerinde bir elbisesi var, iş elbisesi var. O elbiseden dolayı fıtır sadakası ona gerekir mi? Gerekir. 200 dirhem değerinde bir elbisesi var. Peki yani 600 gram gümüşe tekabül ediyor. 200 dirhem iş elbisesi olan birisine zekat gerekir mi? Gerekmez. Neden? Çünkü o nami değildir. Yani zekata konu olması için nami olması gerekir. Sadece 200 dirhem ya da 80 gram altın değerinde olması yetmez. Zekatta bir de bizzat nami olacak ama fıtır sadakasında böyle bir şart aramıyorsun. Nami olmasa, da, nami olmasa da, eğer nisap miktarına ulaştıysa ondan fıtır sadakası veriyoruz. Tabii elbise nami olsaydı nasıl nami olur? Ticaret malı olduğuna niyet edersek o zaman nami olur. Ama bu sizin e, nami olmuyor, olamıyor. Neden? Çünkü ticaret malı olarak ona niyet etmediniz. Yani ticaret malı olduğuna niyet etseydiniz o zaman nami olurdu. Ticaret 200 dirhem değerinde ama 200 dirhem değil o tabii. Yani 200 dirhem değerinde. Gümüş değil o elbise. Fakat gümüş olsaydı orada sizin ticaret malı olduğuna niyet etmeniz gerekmiyor. Neden? Çünkü bizzat kendisi namidir. Piyasada alım gücü olan, yaratılışta para olan bir unsurdur. Dolayısıyla onun ticaret malı olması için ya da nami olması için niyet etmiyoruz ama öteki tarafta elbise var. İş için kullanıyorsun onu. Dolayısıyla ticaret malı değil. Ne zaman ondan zekat vermek gerekirdi. Eğer 200 dirhem değerindeyse onu satmak üzere aldıysan. Satmak üzere aldıysan 200 dirhem değerindeyse borcu çıktıktan sonra o durumda zekat vermek de gerekirdi. Fakat iş elbisesi olduğundan zekat vermiyoruz ondan. Peki şimdi e, nisap gerekir diyoruz. Şimdi burada delil olarak Tebe Suresi'nin 34. ayet-i kerimesinin şeridi aldı. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِظَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰه۪ فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابٍ اَل۪يمٍ Burada kenz aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekatı verilmeyen her şeye kenz diyor. Normalde gömü olması lazım kenz olması için. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem zahir bile olsa böyle görüyorsunuz mal adamın işte şurada 10 trilyonluk malı var. Nedir o? E, açıkta olsa bile yine kenzdir. Peki o zaman kenz nedir? İnsanların zekatını vermediği maldır. yeknizu ne zahaba Yani la yuaddunez-zekate demek. Burada yeknizune la yuadduna. Zekatı vermiyorlar altını gümüşü kenz ediyorlar ne demek yecmeun ve la yuaddun zekate minhuma yani onları topluyorlar ama bu ikisinden zekat vermiyor vermediyse o zaman bunlar kenzdirler valladine yeknizun zahabe vel fiddhe ve la yunfikunha fi sabilillah Allah yolunda onlar infak etmiyorlar febeşşirhum bi azabin Onlara elin bir azabı, müjdele. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam'a böyle emrettiğine göre zekat vermemek cehennem azabını gerektiriyorsa o zaman zekat vermek nedir? Farzdır. Vermemek cehenneme gitmeyi gerektiriyorsa bu durumda zekat vermek farz olur. Orada Eee Cabir ve İbn Ömer'den e, rivayet ne diyor? Kullu malin lem tu'adde zekatuhu fava kenzun ve in kana zahiran ve ma uddiye zekatuhu feleise bi kanzin ve in kana madfunan. Efendim kullu malin lem tu'adde zekatuhu yani e, zekatı verilmeyen her mal kenzdir ve in kana zahiran ortada olsa bile yani mutlaka gömü olması gerekmez. Vema uddiyez zakatuhu felesi bi kenzin ve in kane madfunan gömü olsa bile yani yerin altında olsa eğer zekatını verip de gömdüysen altını, gümüşü orada o da e, kenz değildir. Yine Ummu Seleme radıyallahu anha kalet buldunuz şarttan Kuntu elbesu avuda han minzehebin diyor. Avuda yani zinet eşyası benim diyor böyle e, altından zinet eşyalarım vardı. Taktığım zinet eşyalarım vardı. Kuntu elbesu avuda han minzehebin. Fakultu ya Rasulullahi, eken zünhiye yani bu zinet eşyalarım, altınlarım, bunlar kenz olur mu ya Resulallah Dedim. فَقَالَ اِنْ اَدَّيْتِ زَكَاتَ bir kenzin. <بِكَنْزٍ> Eğer onun zekatını veriyorsan, kenz değil. Yani bir İslam kadını, kolunda bilezikler var, küpeleri var, 80 gram altını geçti. Borcunu çıkardıktan sonra 80 gram altını geçti. Eğer bunun zekatını vermiyorsa nedir o? Kenz'dir. Peki, kenzin hükmü nedir? وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَابٍ اَل۪يمٍ Yani orada ayet-i görüyorsunuz. Demek ki yani zekatın vermeyenler o mallarını kenz yapmış oluyorlar. Kenz yapanlar onlar da cehenneme o mallarıyla beraber gidecekler. Onlarla dağlanacaklar. İşte ayetin devamında onu ifade ediyor Cenab-ı Hak. Evet, şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada başka bir hadis var. o hadis-i şerif Ebu Davud'un Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki tane kadın görüyor. Kadınların altın bilezikleri var. Si var bilezik. Efendimiz kadınlara varra emra'teyn aleyhima siwaran min zahabın altın bilezikleri var bu kadınların. 2 tane bileziği var bunların. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakale etuhibbani en yusawwirakum Allahu bisivarayni narin. Yani etuhibbani siz hoşlanır mısınız? En yusawwirakum Allahu bisivarayni Allah azze ve celle bu iki bilezikle yani eee yani bisivarayni minnarin ateşten iki tane bilezikle sizin sizi sarsın, kollarınızı sarsın ya da sizi sarsın ister misiniz? E <gülüyor> kale onlar da hayır dediler. Kale fe'addi zakatehuma. O zaman bu ikisinin zekatlarını verin. Şimdi İmam Şafi'ye göre kadın zinet eşyasında zekat yok. Neden? Onların delili nedir? Leysefil fil huluyi <gülüyor> zekatun leysu fil huluyi zekatun fakat e, bu hadis çok zayıftır hatta bazılar ne diyorlar la asle lahu diyorlar fakat burada bu hadis-i şerifler var yani Ebu Hanife'nin esas aldığı işte efendimiz bu kadınları görünce etuhibban en yusavvira kumallahu bisivari min narin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem eğer böyle bir tehdit varsa bu durumda Kadının zinet eşyasından yani altınından eğer o 80 gram açtıysa zekat vermesi farzdır diyoruz kardeşim. Peki efendim şimdi altınınız, gümüşünüz, paranız var yani şurada 5 milyar para var, 30 gram altın var, 100 e, gram gümüşünüz var. Ne yapıyorsunuz bunları topluyorsunuz? Yani altın, gümüş, para, dolar, mark neyse hepsini topluyorsunuz. Topluyorsunuz toplamı eğer nisap miktarına ulaştıysa onun üzerinden zekat veriyorsunuz. Toplamı ulaştıysa ticaret malınız var dükkanda ne kadar? Yüz milyarlık nakit paranız var 100 bin lira bir de 50 milyar değerin 50 bin lira değerinde altınınız var. Nasıl zekat hesaplayacaksınız? Hepsini Toplayacaksınız. Toplam ne kadarsa onun üzerinden zekat veriyoruz. وَيُدَمُّ اَحَدُهُمَا اِلَى الْآخَرِ Ahaduhuma yani o zaman gidiyor? Fidda ve e, zehebe gidiyor değil mi? Altın ve gümüşten her birini diğerine katıyorsunuz. Fakat Ebu Hanife'ye göre nasıl olacak bu? وَيُدَمُّ اَحَدُهُمَا اِلَى bil بِالْقِيمَةِ Kıymetleri yani değerleri üzerinden topluyorsunuz. Altınla gümüşü değer üzerinde nasıl toplayacaksınız? Yani işte altın miktar olarak ne kadar? Kaça tekabül ediyor? Gümüş kaç liraya tekabül ediyor? Topluyorsunuz. İşte toplamı birinin nisabına ulaşıyorsa, bir nisabına ulaşıyorsa bunun üzerinden zekatı veriyoruz ama imameyine göre cüzlerinin topluyoruz. Eğer bu nisaba ulaşırsa o durumda veriyoruz. Peki, وَنِصَابُ ذَهَّبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا وَف۪يهِ nisfu مِثْقَالٍ Şimdi, başta da bahsetti, bahsetmiştik, altınla gümüşün nisabından bahsedecek. Yani altın, gümüş ne kadar olursa ondan ya da onlardan zekat vermek farz olur. Niabı zehebi ne miskalen altının nisabı 20 miskal olması bir miskal ne kadardı kaç gram 4 gram 4 gram, 4 gram alırsak o zaman nisabımız altından 80 gram olur 80 gramın 40'kta bir yani bütün bunlarda Ticaret malında ve altın gümüşte ne kadar veriyoruz 40'kta bir yani yukarıya ne kadar çıkarsa hep 40'ta bir 200 gram altınız var. Eee onun 40'ta 1'ini veriyor. Ticaret malınız ne kadarını veriyorsunuz? 40'ta 1'ini veriyorsunuz. Fakat mevaşide ölçü farklıydı orada. Nasıldı mevaşide? 30 sığırda bir tebi. 40 koyunda bir koyun, 5 devede bir koyun veriyorduk. Sonra fi kulli 4 mesakil altıratani. Sonra fi yani kulli 4 mesakile sizin 20 miskal altınınız var. Yani 80 gram altın artık size zekat farz oldu. Peki şimdi burada da 20 miskal, 21 miskal oldu mu yine ne kadar veriyorsunuz? 20 miskalde ne kadar veriyorsunuz? 40'ta biri ne olur? 20 miskalin efendim yarım miskal olur değil mi? Nصف miskal olur. Yani yarım miskal olur. Peki 21 miskal olsa yine yarım miskal. 22 yarım, 23 yarım, 24 olursa o zaman 2 kırat ekliyoruz ona. Yani arada yok. Peki eee e göre Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'e göre yani bunu hesaplanmıyorsunuz. 81 gramsa 81 gramın 40'ta biri. 82 ise 82'nin 40'ta biri. 200 gramsa 200 gramın 40'ta biri. Fakat Ebu Hanife Rahimullah böyle bir ölçü getiriyor. Peki hangisiyle amel ediyoruz biz? İmame, İmamey'nin görüşüyle amel ediyoruz. ثُمَّ fi kulli arbaati مَثَاق۪يلَ مَثَاق۪يلَ diyor. Niye? غَيْرْمُنْصَارِف'te değil mi? لَا يَقْبَلُ yıkbelul cerr ve tanvin. Cerra tanvini kabul etmiyor efemefail vezninde. Sonra fi kulli arba'ati mesakilə sonra her dört miskalde 24 28 böyle iki kırat koyuyoruz. Ama orada gördüğünüz gibi sinlemim harfi var. Bu Yusuf İmam Muhammed buna muhalefet ediyorlar. Onlara göre yani 80 gram üzerine ne kadar artıyorsa hep 40'ta birden hesap ediyorsunuz. Gümüşün nisabına kadar en nisabul fiddati 100 dirhem ve fiha 5 dirhemi. Gümüşün ki ise 200 dirhem. 200 dirhemde ne kadar veriyorsunuz? 5 dirhem. Yani yine 40'ta 1 üzerinden gidiyoruz. Summa fi kulli 40'a dirhemen dirhemun. Peki Ebu Hanife'nin esas aldığı bu hadisi yani 4 Miskal 20'nin üzerine artarsa iki krat veriyoruz dauddni rivayet ediyor Peki sım ve Erbaine dir hemen yine Ebu hanifenin görüşü bu Rahimullah Gümüşten hesabımız ne kadardı 200 dirhem yani yaklaşık 600 gram Peki bunun üzerine ne kadar artarsa artı bir daha zekat vermek gerekir diyor Ebu Hanife 40 dirhem. 40 dirhem. ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا 40 dirhem'de 1 dirhem veririz. Peki bu kimin görüşü? İmam-ı Azam Hazretleri'nin. İmameyine göre ne kadar artıyorsa orada hep sürekli 40'ta 1 veriyoruz. 230'ün 40'ta 1'i, 250 dirhem'in 40'ta 1'i, 500 dirhem'in 40'ta 1'i şeklinde veriyoruz efendim. Peki bu altın mı gümüş hilkatta para dedik yani yaratılışta para alım gücünü bunlar hiç kaybetmezler sürekli bunlar namidirler. Peki bunların içerisinde başka madenler karıştırırsak hükümleri ne olur? Yine bunlar altın ve gümüş olarak mı esas alacağız yoksa değerleri üzerinden mi hesaplayacağız. Eğer bunlara başka madenler karıştırıyorsak ki karıştırmak gerekir altına o siyagayı alabilmesi için, kalıba dökülebilmesi için gümüşe de başka madenleri karıştırmak gerekiyor, karıştırıyorlar. Eğer bunlar o karışımın içerisinde daha fazlaysa o zaman değeri üzerinde hesaplıyoruz. Değeri üzerinde yani 80 gram üzerine hesaplamıyoruz. Ne, ne üzerinde? Değeri kaçta yapar bu? Eğer bu 80 gram altın Karşılığında bir paraya tekabül ediyorsa zekat veriyoruz. Nerede? Altına bakır karıştırdılar. Ee, bakır karışımı ne kadar? 55, %55. Peki 80 gram üzerinde mi hesaplayacaksınız? Hayır ne üzerinde? Parası ne kadar bunun? Karşılığı ne kadar? Eğer 80 gram altın karşılığında bir meblağa tekabül ediyorsa zekat veriyoruz. Eki çoğunluk altınsa 60 %60 altınsa bu 80 gramı ulaştıysa sekat veriyoruz. Wa tu'tabaru fiha fi ayi şey'in fi'z-zahabi vel-fidda. Wa tu'tabaru fiha el bunda dikkate alınır. Yani altın mı fazla yoksa gümüş mü? ve in <feyi> kanet lil gish <ghişşi> fehi urudun fe in kanet kanet ayi <eyyü> şeyin ismi kana iye zamirdir e, nereye gider el <feyi kânetil> galebetu fe in kanet el galebetu lil <feyi kânetil> gish <ghişşi> el <eğer> galebe gish <gıştaysa> ise yani o karıştırılan madende ise altına gümüşe karıştırdığımız madende ise eğer galibiyet yani yüzdelik oranda o altına karıştırdığımız maden daha fazlaysa فَهِيَّ عُرُودٌ Bu durumda o nedir? Uruz yani ticaret malıdır. Ticaret malını nasıl hesaplıyorduk? 80 gram altına ulaşıyor mu? Onun değerine ulaşıyor mu? Eğer değerine ulaştıysa ondan zekat veriyordu. Uruz, ticaret malı kabul ediyoruz. وَاِنْ كَانَتْ لِلْفِضَّةِ فَهِيَ فِضَّةٌ وَاِنْ كَانَتْ كَانَتْ اَيُّ شَيْءٍ kânetil e galebe eğer galebe lil fitta gümüşte ise feyye o zaman nedir diyoruz bu gümüştür yani yüzde altmışı gümüş kırkı bakırsa o zaman iki yüz dirhem üzerinden hesaplayıp zekat veriyoruz eğer altı yüz gram ulaştıysa yüzde altmışı gümüşse zekatını veriyoruz kırkta bir olarak altın da böyledir yani yukarıda iki durumda gümüşü anlatmış oldu. فَإِنْكَانَةِ الْغَلَبَةُ لِلْغِشْيِ فَيَّ عُرُودٌ وَإِنْكَانَةِ lil فَيَّ فِيَّ فِضَّةٌ Burada gümüşü anlattı. Şimdi burada altın da bunun gibi. Eğer karışımın çoğu altınsa, 80 gram ulaştıysa veriyoruz. Eğer çoğunluğun çoğunluğu bu karışımın bakır ya da başka madense o zaman değeri üzerinden zekat veriyoruz kardeşimin. Ve alımların bir kısmını almak için biraz daha fazla para ödemek zorunda kalırsınız. Bu durumda, bu para biraz daha fazla para Bu dirhemlerde, şimdi Hazreti fazla para ödemek zorunda kalırsınız. Bu para biraz Bu dirhemler bir dirhem, farklı öteki dirhem farklı her birinin farklı bir gramajı var. Yani bir dirhem ne kadar işte 12 kırat geliyor. Başka bir dirhem 20 kırat geliyor. Başka bir dirhem ne kadar? Efendim 10 kırat geliyor. 10 kırat, 12 kırat, 20 kırat arasında değişiyor. 20, 12, 10 kırat. Fabrikasyon olmadığından farklı farklı. Peki insanlar hangisiyle alışveriş yapacaklar? nasıl yapacaklar? Zekat verirken hangi dirhemi esas alacaklar? Peki bununla alakalı Hazreti Ömer Efendimiz sahabeyle istişare ediyor. Sonunda ne yapıyorlar? Her dirhemden bir tanesini alıyorlar. Yani bir tanesi 10 krat, biri 12 kırat biri 20 krat ayarında üçte birlerini alıyorlar bunların. Tek bir dirheme dönüştürüyorlar. Ne kadar oluyor toplamı? 14 krat oluyor 14 krat. Yani 20 12 10 toplayıp 3'e bölseniz ne olur? 14 olmaz mı? 14 krat oluyor. Peki bir krat ne kadardı? 0.248 gram. 0.248 gram. Şimdi burada diyor ki "Vel mu'tabaru fi'd-darahim, dirhemde neyi esas alacaksın? Dirhemlerde eee kullu ashratin kullu ashratin minad Yani o e, her on dirhem vaznu seb'ati metâkî ile yedi miskalin ağırlığına tekabül edecek. Peki bir miskal ne kadardı? Bir miskal dört gramdı. Dört gram, e, dört gram, yedi miskal ağırlığına tekabül edecek. Dört ile 7'yi çarptığın zaman kaç olur? Yirmi sekiz olur değil mi? Yirmi sekiz gram olur. Peki şimdi 10 dirhem ne kadara karşılık olması gerekiyor? 7 miskale. 7 miskal ne kadar kaç gramdı? 28 gram. Peki 10 dirhem ne kadar olur? 1 dirhemi kaç gram alıyoruz? 3 gram alsak, 3 gram alsak ne olur? 30 olur. 30 28. Peki o zaman buradakini 3 gram almıyor da ne kadar alıyor? 2.800 veya o ölçekte bir şey alıyor. 2.800 veya işte azı yukarısı olabilir. Oradan aldığınız zaman 10'la çarptığınızda kaç olur? 2. belki 700'den 28'e tekabül edecek. Veya şöyle yaparız. 4.25 gramdan alırsak miskali. 4.25 gramdan 7 miskal ne kadar yapar? 30 yapar mı? Yaklaşık 30 yapıyor değil mi? Yaklaşık 30 yapıyor. İşte bir dirhemi de 3 gramdan alırsak 10 dirhem 30 gram yapıyor. Onu söylüyor burada. Yani fabrikasyon değil bunlar. Neyi esas alacaksın? Dirhemin karşılığı ne olacak? Yani bu ümmet bir medeniyet kurmuş değil mi kardeşim? Parasını, pulunu neye göre hesaplayacak? Her birerine ayrı bir ölçek vermiş. Ona göre hesaplayacaksınız ticaretinizi, iktisadi hayatınızı, zekat gibi ibadetlerinizi bunların üzerine bina edeceksiniz. Ve Kullu Illa Ticara. Peki uruz, yani biz buna ticaret mal dedik ama niyet ederseniz ticaret malı olur, yoksa emtia olur. Şimdi Uruz'da yani emtada ne zaman zekat olur? اِلَّا اَنْ تَكُونَ لِلْتِجَارَةِ Ticarete niyet ederseniz. Yani şimdi siz bunu alıyorsunuz, e, dergi bu. Bunu alınca eğer siz bunda ticarete niyet ettiyseniz, satmak üzere aldıysanız o zaman bunun kırkta birin vereceksin. Ticarete niyet ettiyseniz, kırkta bir yani nisaba ulaştıysa tabii bunlar e, veriyorsunuz kırpta birini. E, fakat altın, gümüş böyle değildi. Altın, gümüşte ticarete niyet edip etmemenize bakmıyorduk, değil mi? Neden? Çünkü bunlar yaratılış itibarıyla paraydı. Eğer altınınız 80 gram'a ulaştıysa, onda zekat veriyorduk. Peki illa lit ticara, ticaret yani uruzda mutlaka ticaret malı olmasına baştan niyet ediyoruz etmediysek o zaman onda zekat yok. Watblu min ve Şimdi watblu kıymetuha kıymetu şeyin kıymetul uruz. Yani biz işte bu masalları aldık bardakları. Kitap Vesaire, bunlar ticaret malı. Satacaksınız bunları dükkana koyacaksınız. Watabu kiymetuha, kiymetul urul. Bu uruzun kıymeti nisaben nisaba ulaşacak. Ne demiştik? Dört tane nisab var. Mevâşı de var, e, zira ziraat ürünlerinde var, meyvelerde var, başka altın, gümüşte var. Bir de uruz ticaret malları var. Ama bunların nisabı belli değildi. Bu nisab neye göre belliydi? Yani belli değildi derken müstakil bir nisapları yoktu ticaret mallarının. Bunların nisabı neye göre belirliyorduk? Altın ve gümüşe göre. İşte onu söylüyor burada. وَتَبْلُوا قِيمَتُهَا قِيمَةُ اَيِّ şeyin, قِيمَةُ الْعُرُوضِ nisaben Nisaba ulaşırsa Peki bu nisabı yoktu bunların. Nereden bunun nisabını çıkaracağız? Min ahedin nakdeyni, iki nakitten yani altın ve gümüşten. Ya ticaret malınızı 200 dirhem gümüşe e, kıyas ediyorsunuz, ona ulaştıysa veriyorsunuz veya altını esas alıyorsunuz. Peki fukaranın menfaatini korumak için bu tür şeylerde neyi esas alırdık? Gümüşü. Çünkü onun hesabı daha düşüktü. Bugün bir esnaf gümüş üzerinde hesaplarsanız, Adam zaten garibandır. 200 dirhem, 600 200 dirhem gümüş yani 600 gram gümüş malı olan bir adam fakirdir zaten. Yani bu dönemde bu adam evini zor geçindirir. O kadar kirayı bile vermekte zorlanır. Bu adamın ticari e, malını, müktesebatını ne üzerinden hesapla, hesaplamalı hesaplamalı bugün? Altın üzerinden ki o da yaşasın. O da yaşasın. O dükkan açık kalsın yani. وَتَبْلُوْ قِيمَتُهَا نِصَابَ مِنْ اَحَدٍ ve وَتُدَمُّ قِيمَتُهَا اِلَيْهَا Ne olur? Bunların kıymeti, ticaret malının kıymeti altın gümüşe eklenir, birlikte hesaplanır diyoruz.